...bize fark ettirmeden ve biz farkında olmadan sanki bir hizmet ve harika bir hizmetmiş gibi önümüze sunuluyor. İşte biz bugün Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Doktor Akgün İlhan'la su hakkı kampanyasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla. Ee, az önce söylediğim gibi su aslında bizim temel bir hakkımız... Evet. Ee, ama bize bir hizmetmiş gibi sunuluyor. Üstelik parayla satılıyor. Ve evet. biz bundan memnun kalıyoruz. Ee, Suhak kampanyası nasıl başladı ee, ve nasıl ilerliyor? Bize bahsedebilirseniz çok memnun olurum. Tamam. Şimdi öncelikle Leyla çok güzel bir yerden girdin. Dedin ki hani bu bize bir hizmet olarak veriliyor. Halbuki doğa üretiyor suyu. Yani öyle bir hizmet olarak veriliyor ki bize sanki su yaratılmış da onlar yaratmasa, onlar aracı olmasa biz o suyu alamayacağız. Ambalajlı sular işte belediyenin verdiği şebeke suları falan. Aslında çok güzel bir yerden girdin. İşte tam da biz bununla ilgili çalışıyoruz. Su hakkı kampanyası aslında 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor. Ve hani hiç kesintisiz bir şekilde bence Türkiye gibi bir ülkede büyük bir başarı diye düşünüyorum bunu. En başından beri biz e, suyun bir insan hakkı olduğunu dolayısıyla satılamayacağını söylüyoruz. Şimdi satılamayacak derken ne demek istiyoruz? Onu kısaca bir anlatayım. Şöyle bir şey demiyoruz. Yani su tamamen bedava olsun gibi bir söylememiz yok. Çünkü bu hiç gerçekçi olmaz. Dünyada Türkiye'de su kalmaz. Çok kısa bir süre içerisinde. Bizim söylediğimiz şey dünya tarafından hani dünyadaki literatüre göre de hani belirli bir miktar suyun ücretsiz olması nedir? Bu insani temel ihtiyaçları karşılamak için gereken su miktarıdır. İşte bunu 100 metreküp diye pardon 100 metreküp diyorum 100 litre olarak günlük olarak belirlemişler. Bazı yerlerde 80 olabiliyor falan. Bu duruma göre değişiyor ama bu bir insanın hani insan onuruyla yaşayabilmesi için gereken günlük miktar 100 litre. Bunun üzerindeki kullanımlar elbette ücretlendirilmeli e, çünkü hani bu bir e, şey olmalı aynı zamanda suyun e, tasarrufu için gerekli bir şey kesinlikle bunu söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla biz biraz böyle su hakkı kampanyası olarak kentteki su, suya odaklanmış bir kampanyayız. Elbette bu işin bir de barajlar boyutu var kırsalda yaşanan barajlar hesler bizim ülkemizde özellikle hani bu bu hareket son derece e, hani sağlam bir hareket 2000 lerden bu yana. Devam ediyor barajlara ve HES'lere karşı bir mücadele var. Ama su hakkı kampanyası daha çok hani şehirlerdeki altyapı, su altyapılarında yaşanan sorunlar. İşte ne bileyim bir örnek olsun diye söylüyorum ama 58 tane kentte asbestli su boruları var. Biz bunlardan hmm. hala su kullanıyoruz. Hani bunu içmesek ki bazı yerlerde biliyorsunuz içilmiyor su. Sadece damacana suyundan, ambalajlı sudan karşılıyoruz. Ama içmesek bile bu sudan e, hani bunu kullandığımız zaman etkilenmemiz söz konusu. Ve e, hepimiz de bildiği gibi asbest Türkiye'de de yasaklanmış kanserojen bir madde. Ama hala devam ediyor. Yani su altyapıları doğru düzgün yenilenmiş değil. Kayıp kaçak oranlarını geçtiğimiz aylarda Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı söyledi. Yüzde elli varan kayıp kaçaklarımız var dedi. Hmm. Ya bu ne demek? Barajdan bizim evimize kadar gelen suyun yarısından fazlası yolda kayboluyor demek. Demek yani altyapıların <gülüyor> yenilenmesi lazım. Şimdi su mesela İstanbul için düşündüğümüzde 185 kilometre öteden Melen Çayı'ndan. bize yani Düzce denilen ilden bize su taşınıyor. Böyle bir proje var. Bu projenin çok büyük bir maliyeti de var tabii. O maliyet bizim su faturalarına yansıyor. Daha çok çeşitli şekillerde görüyoruz bunu. Dolayısıyla... Bütün bunları bütün bu sorunları içemeyeceğimiz suya bu kadar para vermemizi işte alt yapıların su alt yapıların hiçbir şekilde yenilenmemesi iyi hale getirilmemesi gibi sorunları biz böyle gündeme getirmeye çalışıyoruz Türkiye'nin gündemine çünkü Türkiye'nin gündemi biliyorsun son derece karışık <gülüyor> ve ekolojiyle ilgili olan şeyler hep güme gidiyor. Evet, Biz bunun kalıyor. karşısında durmaya çalışıyoruz. Ee, peki bir şey soracağım içilebilir su dediniz de ben çok çok uzun zaman önce hatırlıyorum. Yani çocuktum herhalde o zamanlar böyle birdenbire bir haberlerde bir şey yayınlandı ve denildi ki İstanbul'da artık çeşmelerden su içilmeyecek. Hı hı. Ve biz o zamana kadar çeşmeden içtiğimiz suyu sonrasında satın almaya başladık. Evet. Mesela o zaman bu da mı bir e, kandırmaca ya da işte başka bir şeyin zeminini hazırlama hali miydi? Ee, şöyle diyelim aslında <gülüyor> 1990'lı yıllardan bahsediyorsun evet. sen. Aynen ben de hatırlıyorum o yılları. Hatta sokak çeşmelerimiz vardı yani evet. sokak çeşmelerinden de su içebiliyorduk. Ama elbette o zamanlar su hizmetlerinde çok büyük krizler oldu. Bu kesin. Yani bunlar uydurmasyon şeyler değil. Gerçekten de su kesintileri, suyun kalitesinde düşüşler, işte insanların ishal olması, hastalanması falan gibi sorunlar vardı. Ama bir sorun olduğu zaman bunu hani çözmenin yolları var. Şimdi iki tane seçenek vardı belediyelerin önünde. Bir tanesi ya altyapı yani su altyapıları borular falan değiştirilecek, kamu kaynakları kullanılarak. Ya da bu iş özel şirketlere devredilecek. İkinci yolu seçtiler. Çünkü dünyadaki kendi hani neoliberal rüzgar da o yönden istiyordu. Bu şekilde sularımızı ne yaptılar? Özelleştirmiş oldular. Evet anladım. Ticaretleştirmiş oldular. Peki bu su hakkı tüm dünya için mi geçerli bir hal yoksa sadece Türkiye için mi böyle sorun? Ha, su, su hakkı ihlalleri evet, diyoruz hakkı aslında ihlalleri. değil mi? Evet su hakkı ihlalleri. Evet su hakkı ihlallerini düşündüğümüz zaman bütün dünyada yaşanan bir şey. Gerçekten. Peki bunu doğru yapan bir ülke yok mu dünyada? Var yani elbette de. ama yani hiçbir ülke tam olarak doğru diyemeyiz. Çünkü hmm. bütün ülkeler biliyorsun aslında bütün devletler diyelim ülkelerden bahsetmeyelim. Devletler bir devletler sistemi içerisinde. Hepsi birbirinden etkileniyor. Ve elbette hani suyun bir insan hakkı olarak kabul edildiği ülkelerde var. Evet. Hmm. Ee, Ama tabii ona uygun <gülüyor> e, mükemmel uygulamalardan bahsedemeyiz yani. Yani en azından bizden daha iyi durumda Daha var. iyi durumda olan da var, daha kötü, kötü. olan da var. Tabii. Yani bizim yapmamız gereken daha iyi olanlara bakmak e, Bolivya'da mesela ekolojik anayasa sen de bilirsin. Evet. Yani biraz böyle bunlardan fez almak lazım. Yani Peki İstanbul'da durum nedir? İstanbul'da durum felaket. <gülüyor> Gerçekten de felaket çünkü e, sürekli nüfusu büyüyen bir şehirden bahsediyoruz. Ve e, büyümekle kalmıyor etkisi de tabii ekolojik ayak izi, su ayak izi sürekli büyüyen bir şehir burası. Ve e, şimdi öyle bir şey ki az önce söylediğimiz gibi Melen'den işte yani aslında şöyle düşünmek lazım. Kuzey Marmara'nın tamamı oradaki suların hepsi İstanbul'a ıkıtılıyor. Yeter ki İstanbul büyümeye devam etsin. Yeter ki İstanbul var olmaya devam etsin. Ama bu şekilde var olmaması gerekiyor İstanbul. Ekolojik sınırlarını çoktan aşmış bir şehir. Karşımızdaki dolayısıyla e, buradaki su yönetimi anlayışı kesinlikle su tasarrufuna yönelik olmalı ve artık daha az e, su kullanmanın yani totalde daha az su kullanmanın yollarını aramamız gerekiyor ama buna yönelik hiçbir şey yok mesela e, gri suyun yeniden kullanılması zaten gri su dediğimiz şeyini onu birazcık Necesi, anlatayım. Evet. Gri su dediğimiz şey aslında elde işte lavaboda ellerimizi yıkıyoruz, duş alıyoruz falan çok kirlenmemiş su. Yani hmm. bu tuvaletlerde kullandığımız suyun dışındaki sular. Tuvalettekine siyah su diyoruz. Gri su çok kirlenmediği için onu tekrar böyle hani rehabilite edilmesi ve tekrar kullanılması mümkün. Çok böyle büyük roket bilimle falan öyle bir teknolojiye gerek yok. Çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey ama. Ya hiçbir zaman yönetimlerin şöyle bir şey dediğini duymuyoruz. Evet hadi bakalım bundan sonra daha az su harcayacağız derken hep şunu söylüyorlar. Dişlerinizi fırçalarken işte musluğu kapatın falan. Bunlarla olacak bir şey değil bu. O, o da yapılsın ama bu yetmez. Ee, az önce bir şey söyledin çok önemli yani aslında e, İstanbul'a bu kadar çok yerden su getirmek evet. İstanbul köyden kentte olan göçü de e, durdurmayan arttıran bir şey. Yani aynen, aslında aynen. susuzluk bir nebze büyük şehirlere olan e, göçün önüne set vuran bir şey. Hı hı. Yani biz aslında o suları getirip İstanbul'u e, susuzluktan kurtararak bir nevi göçü de sürekli İstanbul'a getirmiş oluyoruz. Tetiklemiş yani, oluyoruz e, devam ettiriyor. İstanbul e, kalabalıklıktan yaşanamayacak bir hale geliyor Yani evet. onu da sınırlamak çok önemli Peki evet. Su Hakkı kampanyasında şu zamana kadar yani çok uzun bir süre çünkü 2010'da başlamış 7-8 devam ediyor aslında 7 yıldır yani hı. neler yapıldı ne kadar yol kat edildi böyle hı hı. O, e, biz onlardan bahsedebilir misin? Tabii elbette şimdi bizim e, bir web sitemiz var suhakkı.org Suhakkı.org evet, Suhakkı.org tabi İngilizce karakterlerle Orada bu web sitesinde Türkiye'nin ve dünyanın su gündemini takip ediyoruz. Yani haberleri aktarıyoruz. Onun dışında orijinal içerikli yazılarımız var. Ee, bunun dışında e, basılı yayınlarımız var. Basılı yayınlarımızdan işte sonuncusu Türkiye'de ve dünyada su krizi ve su hakkı mücadeleleri. Böyle bir kitabımızı bastık. Bunun dışında yayın olarak ona yakın yayınlığımız var. Yani bu... E, Yedi senenin içerisinde yaptığımız bu yayınlara internet sites hmm. üzerinden mi? Evet temin edebiliyoruz. Bunları internet üzerinden online olarak PDF'sini indirebilirsiniz. Bizim bütün şeylerimiz zaten kitaplarımız Hı -hı. ücretsiz. Çok güzel. Ee, ama eğer böyle hani basılı istiyorsanız her zaman sizi talimhanedeki ofisimize de bekleriz. Suakta.hk.org'dan zaten web sitesinde e, adresimiz yazıyor. Her zaman bekleriz. Ee, bir de radyo programı yapıyoruz. Aynı senin gibi. <gülüyor> Çok güzel. Bizim radyo programları da salı günü işte 4 ila 4.25 arasında oluyor. Adı Su Hakkı. <gülüyor> yani bekleyeceğiniz gibi. 5 seneyi geçti artık. Hani bu programa devam ediyoruz. İlk başlarken şey diye düşünüyorduk. Ne konuşacağız biz diye hmm. ama Leyla gerçekten hani konu bitmiyor. Bitmez. Sürekli yeni şeyler <gülüyor> çıkıyor falan yetişemiyoruz bile. Bir de kampanyalarımız var. İşte bu suyun anayasal güvence altına alınmasını isteyen 2012 yılında başlattığımız bir kampanya var. Anayasal Hı -hı. güvenceyi biraz Hı -hı. açalım mı? Evet yani suyun bir insan hakkı olarak tanınmasını istiyoruz Aslında 2010 yılında Birleşmiş Milletler suyu bir insan hakkı olarak tanıdı Hı -hı. 124 tane ülke buna imza attı 42 tane ülke çekimserdi Bilin bakalım Türkiye hangi kanattaydı? <gülüyor> <gülüyor> Çekimserdeydi maalesef Ama bundan 3-4 sene sonra yani 2014 yılında Türkiye'de bunun altına imzasını atmak zorunda kaldı Ha, çok güzel peki bununla evet. ilgili bir şeyler yani ilerleme katedildi mi yoksa sadece imzayla mı kaldı mı? Sadece bu? imzayla maalesef, evet, maalesef. Ee, ama şöyle bir şey var yani bizim e, sürdürdüğümüz mücadelede e, bu aslında çok önemli bir taş kilometre taşı çünkü şöyle diyeceğiz hani rahatlıkla Türkiye sen bunun altına imza attıysan o zaman bunun gereklerini yetire, yerine getireceksin evet. diyebilmemiz lazım zaten öyle diyoruz. Bir de susarak yaşanmaz susuz hiç yaşanmaz diye 2015 yılında başlattığımız bir kampanya vardı aslında bir öncekinin yani 3 sene öncekinin devamı bunda da hani somut olarak belediyelere diyoruz ki insanların temel ihtiyaçlarına yetecek miktardaki suyu ücretsiz ver. Bunun ötesindeki kullanımları ücretlendir. Böylece e, en temel insan hakkıyı, hakkını satma bize diyoruz. Aslında bu kadar basit ve e, temel bir şeyimiz var, talebimiz var. Bir de şunu söylüyoruz, bu da önemli bir nokta bence. Bu su aynı zamanda, bu hani şebekelerimizden akan suyun aynı zamanda içilebilecek e, kalitede ve lezzetli olmasını da talep ediyoruz ki, böylece hani damacanalara ve pet şişelere, e, suya su, para vermeyelim. Hayalimiz evet. bu. Bunun dışında bir de Leyla onlara da söyleyeyim. Bir, bir ara böyle 2015'te film gösterimi yaptık, film festivali su ile ilgili. Evet. Konferanslarımız, atölyelerimiz var. İşte belediye başkanlarıyla görüştük. İşte Dikili'den, İzmir'den efendim. Güneydoğu Anadolu belediyeler Birliği'nin belediyeleriyle falan görüşerek biraz hani kentlerdeki su meselesini daha böyle Birinci elden verilerle destekledik anlamak için. Onlarla olan bağlantımız da hiç kesilmedi. Mavi Topluluklar diye bir çalışma yapıyoruz. Şimdi ona başlıyoruz. O da şöyle bir şey. 2011'den bu yana Kanadalılar Konseyi diye Mod Barlow'un önderliğinde çok önemli bir su aktivistidir kendisi. Dünya çapında bilinen bir isim. Onun başlattığı bir şey bu Mavi Topluluklar öyle bir şey ki bir sertifikasyon sistemi gibi aslında. Yani hı hı. Yeşil binalara veriliyor falan. Onun gibi lead gibi bir sertifikasyon sistemi. Bunu da diyor ki e, belediyeler veya işte topluluğunuz bu bir üniversitede olabilir. Eğer şu üç şartı yerine getiriyorsa şu üç şartı kabul ediyorsa mavi topluluk olabilir. Bir suyu insan hakkı olarak tanımak. iki e, kamuya açık e, etkinliklerde ve, veya yerlerde ambalajlı su satışını yasaklamak. Üçüncüsü de e, kamunun Hizmet alanında olması gereken su hizmetlerini işte e, hıfzı hizmetlerini kamu eliyle yürütmek. Bu üç tane şartı eğer kabul ediyorsa tüzüğünde mesela e, orası mavi topluluk olmaya hak kazanıyor. Böyle bir şeyi Türkiye'ye biz e, taşımak istiyoruz. Dünyada 20 tane şehirde var bu. Bunlardan işte mesela en büyüğü Paris. Paris hı hı. Belediyesi mavi topluluk olarak geçiyor. Berlin ve Selanik'te de yakında olacak. Türkiye'de neden olmasını yani aslında birazcık böyle sertifikasyondan evet. çok şöyle bir şey. Suyun insan hakkı olduğu meselesini belediyelerin ve toplulukların gündemine taşımak istiyoruz. Ve kabul ettirmek gibi aslında. Evet. Büyük bir mücadele çok. tabii kolay bir şey değil. <gülüyor> yani şimdi ben seni dinlerken de hayal ettim ama çok çok ciddi bir mücadele. Evet. Ee, sohbet çok güzel devam ediyor ama şimdi kısa bir müzik arası verelim. Tamam. Ardından tekrar beraber oluruz. Tamam. Çoğumda nasıl da ekolojik yaşam programından e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Doktor Akgün İlhan ve su hakkı kampanyasını konuşuyoruz. Ee, az önce e, bir sürü belediyelerle görüşmeler yapıldı. Onlara bu su hakkından bahsedildi denil, dedik. Ama hı hı. E, aslında kanunda bununla ilgili bir yasa var. Yani evet. su yasalar var hatta. Evet, <gülüyor> e, suyun e, bizim hakkımız olduğu ve belediyeler tarafından bize e, bir kısmının ücretsiz... Verilmesi konusunda o hı hı. Yani kanundan biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü birçoğumuz bilmiyoruz böyle bir hakkımız olduğunu. Evet. Aslında böyle bir hakkımız yaz, yazılı değil şeyde. Ee, kanunlarda tam tersi var. Şimdi 2560 sayılı iski kanunu belki duymuşsunuzdur. İSKİ kanunu diyor ki yasaya göre su ve kanalizasyon idareleri suyu satarken yasanın belirlediği bir kar oranından aşağı kalmamak kaydıyla... Karlılık ve verimlilik prensiplerine göre ve özel hukuk kurallarına göre davranmakla yükümlüdür. Şimdi suyun e, barajdan e, çeşmemize kadar musluğumuza kadar gelmesinin bütün maliyeti müşteri diyorlar onlar. Aslında vatandaş vatandaştan çıkarıldığı gibi üzerine belli bir kâr da koymak gerekiyor. Bu kanunen böyle. Dolayısıyla işte burada bir ticaretleştirici bir yasa var. İkinci bir yasa da şöyle e, 4736 sayılı Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri. Bununla ilgili bu da şöyle bir yasa. Bu diyor ki kesinlikle ticari indirim falan yapamazsınız. Suyu diyor üretilen malı veya hizmeti bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz ya da indirimli tarife uygulayamazsınız demiş. Nitekim bu yasayı ele alarak Dikili Belediyesi'ne ve Erdek Belediyesi'ne suyu belli bir kota'ya kadar ücretsiz verdikleri için halka davalar açıldı. Yani şu anda Dikili Belediyesi ve Erdek Belediyesi bunu yapıyor. Yapıyorlardı ama daha... artık maalesef yapamıyorlar. Hmm. Şimdi 2005 yılından e, yerel seçimler son yerel seçimler ne zaman olmuştu? 2014'tü galiba. 2014'e kadar e, bu devam etti. Osman Özgüven oranın belediye başkanıydı ama tekrar belediye başkanı adayı olarak gösterilmediği için onunla birlikte bu yası şeyde uygulamada sonerdi erdi maalesef. Ee, Osman Özgüven'li me meslektaşlarını dava açıldı. iki sene falan sürdü. Sonra beraat etti. Evet. Ancak Erdek'te daha kötü oldu bu. Ee, altı aylık hapis cezasına çarptırıldılar. Belediye başkanı ve meclis üyeleri. Sonrasında bu cezalar kişi başına 3000 TL'lik bir para cezasına çevrildi. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. O da bu DSE'yi yani Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü ve Teşkilat ve Vazifeleri hakkında kanunun 24. maddesi. Bu da diyor ki. Belediyelere suyu işte barajlardan üretilen DSE'nin barajlarından getirilen suyu belediyelere ücretli olarak veriyorlar. Dolayısıyla belediyeler ücretli aldıkları bir şeyi size de ücretli olarak ...satmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir durum da var yani. Evet. Ee, peki su hakkı kampanyası bundan sonra nasıl ilerleyecek... ...ne şekilde devam edecek, neler yapacaksınız... ...bir de bireysel olarak biz e, size ne gibi... ...nasıl destekte de, evet. destek olabiliriz? Evet. Şimdi az önce birinci bölümde de söyledim... ...bu mavi topluluklar dediğimiz bir çalışmaya... ...aslında bir kampanyaya başlıyoruz. Onunla ilgili bizim şeylerimiz oluyor... Yani öyle ayda bir diyebileceğim aktivist toplantılarımız oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki biz aktivist değiliz ama olabilirsiniz. Her zaman kapımız açık. Çünkü en temel hakkımızdan bahsediyoruz. Yani herkesi ilgilendiren bir şey... 7'den 70'e herkesi her canlıyı ilgilendiren bir şey. Şu anki jenerasyonları değil gelecek kuşakları da ilgilendiren bir şey. Bu ülkenin geleceğini ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla herkes bu konuda eyleme geçebilir, aktivist olabilir. Bireysel olarak tek başına bu sorunu çözmemiz çok zor. Hı hı. Ama bir araya gelirsek bir, belli bir düzen içerisinde örgütlü bir mücadeleydi bununla ilgili yol almamız mümkün. Mavi topluluklar var işte imza kampanyamız var hepsine zaten e, suhakkı.org web sitesine girerek hem destek olabilirsiniz hem de bizim bu toplantılarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz aslında kendinize destek olabilirsiniz yani hepimizi ilgilendiren bir mesele ama elbette ki ben hiçbir zaman şöyle bir şey söylemek istemiyorum bireysel mücadele anlamsız bir şey değil elbette çok önemli ama tek başına yeterli değil birbirini bütünleyen bir şekilde toplumsal bir mücadele de gerekiyor çok büyük bir sorundan bahsediyoruz aynı iklim krizi gibi hani dünyanın tek bir ülkesinin alacağı bir önlemle çözülebilecek değil. Evet. İklim krizi öyle bir şey. Büyük bir e, meseleden bahsediyoruz. Aynı şekilde su meselesi de böyle. Bütün ülkeyi, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Herkesin e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Ki yani elimizin altında bir ülke bulabilelim. Evet. Ee, programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hakikaten. ederim. Tekrar hatırlatalım. Programdan sonra mutlaka suhakki.org sitesini biz ziyaret etsinler. Evet. Su hakkı kampanyasına destek versinler. Çünkü su bizim en temel hakkımız ve en temel ihtiyacımız. Evet. Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programında bu hafta Doktor Akgün İlhan'la birlikteydik ve su hakkı kampanyasını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlü Bay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.